değişen Ali İmran suresi 46. ayetle ilgili onun mealiyle ilgili bir soruyla başlayalım. Ali İmran 46. ayete genelde şöyle meal veriliyor. O yani İsa salihlerden olarak beşikteyken de yetişkinlik halindeyken de insanlarla konuşacak. Bu ayete şu şekilde meal verilebilir mi? Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak insanlarla konuşacaktır. Yüksek mevki neresi? Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak. Herhalde mehde yüksek mevki evet. demek istiyor, yok o mehde beşik demek. Yüksek mevki bir alakası yok onun. Yani şeyde de zaten niye öyle diyoruz? Şeyde Keyfe, neydi? ''Keyfe nükellimu men kâne fil yani, mehdi sabiyyâ'' ''Keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyyâ'' Mehit kelimesi ile ilgili Beşikte çocuk durumda olan, küçük bir çocuk durumda olan birisiyle nasıl konuşacağız? Yani Beşikteki bir çocukla nasıl konuşacağız diyor. Oradaki fil mehdi neyse buradaki de o. Yani şimdi biliyorsunuz ayetler birbirlerini açıklar. Bu mehde yüksek bir yerde diye anlamı verilemez. Evet